Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İnsanlık için çıkarılmış son gemi insanlığın en hayırlı ümmeti ümmeti Muhammedin yeryüzünde bu zamandaki temsilcileri bu zamandaki proje görevlileri, bu zamandaki imtihan edilen müminleriyiz. Elhamdülillah. Kur'an'ımız hayata benim hayatım diye mi, Allah'ın projesinde görevli kuluyum diye mi bakmamız gerektiği konusunda bizi ikaz eden ayetleri var. Bu ayetlerden bir demet okuyacağız. Elimizde Kalemimiz, not defterimiz Şimdi mesela Kehf suresinin 6. 7. 8. ayetini okuyacağız Bu ayeti not edelim Kehf suresinin bu ayetleri Sonra da ondan madde madde ders çıkaracağız Proje boyutlu düşünebilmek için Felaallake bâhi'un nefseke Diye başlıyor ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ Kendini helak edeceksin. Neredeyse helak edeceksin kendini ey peygamber diye başlıyor. Niye peygamber aleyhissalatu vesselam kendisini neredeyse helak edecekmiş? "Ala آثَارِهِمْ e lem yu'minu bihazal hadisi esefâ şükur ana iman etmiyorlar diye düşünceden kendini helak edeceksin neredeyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ediyor ayet. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir günlük pozisyonunu tasvir ediyor. Demek ki bizim bugünkü lehçemizle konuşursak elini şakana koymuş da böyle ediyor kendini. Niye bu adamlar bu Kur'an'ı anlamıyorlar diye. Buradan Kef suresinin bu 6. ayetinden şöyle bir ucuz sonuç çıkarmayalım. Ben çıkarmıyorum. Peygamberimiz bizim o madem insanlar iman etmiyor diye oluyormuş. Dolayısıyla ey camilerin imam efendileri, ey imam talebelere Kur'an öğretmeye çalışan muallimler, ey vakıflar kurup ümmeti Muhammed'i sahiplendiğini düşünenler, siz de ya kahrolun ya da bırakın bu işi, diye bir ders çıkaralım demiyorum. Çünkü bu kadarlık bir ders çıkarırsak, ayete yazık ederiz. Yedinci ayete yer bulamayız bu sefer. Böylece çok kolay bir yöntemle ayeti bitirmiş olurum ben. Halbuki ayet daha büyük bir projenin başlangıcı. 7. ayette ne buyuruyor Allahu Teala? Şimdi tablo ne? Peygamber Aleyhisselam Allah'a davet ediyor. Gelin bu Kur'an'a iman edin diyor. İnsanlar iman etmiyorlar. Hırpalıyorlar, hırpalanıyorlar. E peygamber Aleyhisselam üzülüyor, kahroluyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ Neredeyse kendini helak edeceksin ey peygamber diyor ayet. بَاخِعُنْ <gülüyor> نَفْسَكَ Kendini helak edeceksin demek. Öyle basit bir üzüntüsü yokmuş aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Basit bir üzüntü değil. Helak olacak kadar yani delirecek, böyle huzuru kaçmış, yemiyor, içmiyor gibi bir görüntüyü düşünerek, Peygamber aleyhisselam efendimizin üzüntüsünü tasavvur edebiliriz. Ben yapamıyorum diye değil, onlar niye iman etmiyor diye, onların kaybına ağlayan bir peygamberi tasvir ediyor. Kehf suresinin 6. ayet, 7. ayeti, projeyi tanıtıyor. İnna cealna ma alel ardı, zînetellehâ şimdi konu neydi sen helak olacaksın peygamber bunlar iman etmedi diye 7. ayete geçiyor sanki başka bir vadiye geçtik inna ceallâ mâ alel ardi zînetellehâ biz şu dünyada gördüğün şeyleri bir dekor olarak koyduk e konu peygamberin helak olmasıydı üzüntüsünden sanki o konu bitti başka bir konuya geçtik gibi, biz bu dünyadaki her şeyi bir dekor olarak yaptık. لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ amela. Hangisinin o insanların daha iyi iş yapacağını görmek için biz yaptık bunu. Demek ki, Peygamber aleyhisselam kahroluyor, ya bu adamlar niye iman etmiyorlar diye, allah Teala ona teselli olarak ne buyuruyor? Bunlar bu dekora aldanıyorlar. Aldanmayan bu Bekir var ama. Aldanmayan Abdullah İbni Mesud var. Khadice radıyallahu anh'a aldanmadı. Dekora aldanmadı. Biz demek ki bir dekor yumağının önündeyiz. Birinci proje adamıysak birinci işimiz aldanmadan yol almak dekora takılmayacağız gördüğümüz her çay bahçesinde değil öz bahçemize gidince mola vereceğiz çünkü Rabbimiz peygamberinin üzüntüden kahrolacağı kadar o büyük üzüntüsüne cevap olarak ne buyuruyor biz onu dekor için yaptık o adamlar da dekora takıldılar Lünebluvehum bir sinema var bu dünyada. İşte burada ben benim hayatım diyemem. Dediğim an Peygamber Aleyhisselam'ın üzüntüsüne sebep olacak tabloya takılanlardan olmuş olurum. Sonra ayet ne diyor? Biz dekor olarak koyduk ya inna jalna ma alalard zinatellah. Biz bunu bir dekor olarak koyduk ya. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا Bir gün kupkuru toprak haline getireceğiz o dekoru. Aldananlar ortaya çıkacaklar. Kuru toprak nasıl olacak? Gerçekten bir gün dünya kupkuru olacak. Bir de altına geçince insan kupkuru toprakta kalıyor. O zaman gerçek yüzünü tanımış olacak o dekorlu dünyanın. O zaman Kevf suresinin Altıncı, yedinci ve sekizinci ayetinde şu proje hayatımızı tanırken birinci notumuzu koyuyoruz. Rabbimiz dekorlu bir dünyadan cennete gitmemizi istiyor. Dekorlara takılmadan, zinetlerine takılmadan. İnsan suresinin ikinci ayetine geçiyoruz. Rabbimiz burada ne buyuruyor? İnna halaknal insane min nutfatin emşac. Biz insanı erkekle kadının menisinden karışık yarattık. Anne ve babayı kastederek. Neden insanın anne ve babası üçüncü bir insan demek? ne anası gibidir ne babası gibidir üçüncü bir insan çeşididir hoca efendiler öğretmenler insanla ilgili bir işin başında olanlar her insan kendimle mahsus bir dünyadır bu ayetten alacağımız ders de budur nebetelihi ve bu anne babasından farklı bir yaratılmış herkesin de özel bir imtihanı var demektir dolayısıyla Filistin'deki müminin imtihanıyla ilahiyat fakültesindeki bir erkek veya kız öğrencinin imtihanı aynı değil min nutfetin emşacin karışık bir nutfeden meniden yarattık ya nebteliği herkesin imtihanı da farklı o zaman Herkesi karaşık bir nutfeden yarattık, herkese de özel bir imtihan verdik, herkese de görebileceği, anlayabileceği kadar da idrak verdik. İnsan suresinin ikinci ayetinden de bu muhteşem manayı çıkarıyoruz. Herkesi Rabbimiz, huzuruna özel bir hesap için çağıracak çünkü herkesi özel yarattı Allah herkes özel kimse kimsenin devamı değil min nutfetin emşaj. fe cealnâhu basira. herkese yeteri kadar duyacağı yeteri kadar göreceği idrak te verdik kimse kimseyi mazeret olarak Rabbinin önüne koyamaz kimse kimsenin tam çocuğu değil aslında Annesiyle babasının karması, İsa aleyhisselam hariç. Adem ve Havva, annemiz babamız hariç. Bunu hangi ayetten çıkardık? İnsan suresinin ayetinden, proje insanları, proje müminleri, proje ümmeti olduğumuzun ikinci kuralı olarak çıkardık. Kehf suresindekilerden sonra. Üçüncü kuralımızı El Mülk suresinin ikinci ayetinden çıkarıyoruz. Elledi halakal mevta vel hayata liblu vekum eyyukum ehsenu amela. Ve huvel azizul gafur. Ey insan dikkat et. Tebarakellezi bi yedi'l mülk. Dikkat et. Şu mülkü elinde tutan Allah ne yücedir? O, her ve her şey gücü yeten Allahtır o, ve her şeye gücü yeten Allahtır o, kadir ve her şey gücü yeten bi Allahtır o, ve hayatı yarattı Niye Allah ölümü ve hayatı yaratmış ya da niye? ölümü hayattan önce sayıyor halbuki hepimiz doğuyoruz yani hayatı buluyoruz sonra ölüyoruz bu ayet ise ölümü ve hayatı yarattı diyor İlk dersi vermek için ölmüş bir adamın torunusun dikkat et en azından dedenin babası yok ölü çocuğu bütün insanlar gerçeği anlayarak başlayalım diyor ölü çocukları Ölülerin torunları yaşıyorsunuz siz de öleceksiniz. Ama önce ölünün çocuğusunuz. İlk babanız ölü zaten. Niçin bu düzeni kurmuş Allah, bu büyük mülk, bu kainat, bu kadar büyük mülkün aziz ve celil olan sahibi beni niye yaratmış? ey اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel iş yapacak bunu görmek için. Demek ki bu büyük düzende şu uzaydan, galaksiden vesaireden söz ettiğimiz büyük düzende asıl gaye yarışın sonuçlarını görmekmiş. İsrail oğullarımı İsmail'in torunlarımı ümmeti Muhammed mi? Müslüman olduktan sonraki Türkler mi? Müslüman olduktan sonra Araplar mı? Anadolulular mı? Trakyalılar mı? Kuzeyliler mi? Güneyliler mi? Doğulular mı? Batılılar mı? Beyazlar mı? Siyahlar mı? Eyyukum ehsenu amela Bu projenin yarışını kim kazanacak bunu anlamak için. Biliyor Allah aslında da Katrilyonlarca meleği de görsün şahit olsun Herkes de birbirinin şahidi olarak dirilsin kıyamet günü diye Demek ki bir yarış var Ehsenu amela En güzel ameli kim yapacak yarışı bunun adı Bu yeryüzünde bunun için varmışız O zaman dönüyoruz Üçüncü çıkardığımız kuralı koyuyoruz El-Mülk suresinin ikinci ayetinden neymiş? Rabbimizin bizdeki muradı sadece namaz kılmak değildir. Sadece zekat vermek değildir. Sadece cihad etmek değildir. Kainatta yaşayan kulları arasındaki yarışı kazanmaktır. Bu yarışı ümmetler olarak da yapıyoruz. Diyar diyar vatandaşlar olarak da yapıyoruz. Başımızda Ebubekir radıyallahu anh olmak üzere ümmetin içindeki dinamik nesiller olarak da yapıyoruz. Eğer nesillerden bir nesilde sıkıntılar arttıysa yarış böyle dar boğaz oldu demektir. Çünkü insanlığın en kötü gününde çocukların diri dirildiği gömüldüğü günde Ebu Bekir yarış kazandı. Yeniden ile zulmüyle, medyasıyla nesiller yeniden mezara konuyorsa hatta doğmadan öldürülüp kanalizasyona atılıyorsa kürtaj yöntemiyle yeniden Ebu Bekirlik düzeyine kadar yarış kızıştı demektir. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا bunun ilanıdır. Hanginiz daha güzel iş yapacak görmek için? Yeryüzünde daha çok namaz kılınsın diye değil. Yeryüzünde daha çok zekat verilsin diye değil. Daha çok vakıflar kurulsun diye değil. eyyukum ehsenu amela. Hanginiz bu yarışı daha iyi kazanacak görmek için? Kızışma olduysa, daha çok Müslüman öldürülüyorsa, daha çok Müslümanların toprakları işgal ediliyorsa, yarışı da büyüttü Allah demek. Ödül büyüdü ödüller de büyüyor niye hep işkence mantığıyla bakıyoruz da Allah yarış daha büyüdü ödüller daha büyüdü sidretül müntehaya kadar koşma vakti şimdi niye demeyelim ki liyebluvekum eyyukum ehsenu amela her gece yatmadan okumamızın tavsiye edildiği bir sure dil suresi bunu hatırlatıyor Allahü Teala bize yarış haberler kötüleştikçe ödülün de büyüdüğünü hatırladığımız zaman benim hayatımı değil Rabbimin projesini yaşadığımda anlaşılmış olur Hüdü suresinin 6. ve 7. ayeti bir başka pencereye doğru bak diyor bize şu ayetleri kardeşlerim bir kere daha tefekkür edeceğiz yüzünün büyüklüğüne bak, orada Allah'ın büyüklüğünü görürsün, diye bir hissiyatımız var ya, şu güneş ne büyük, diye iman ediyoruz, hakikaten de öyle, güneşe bakıp Allah'ın büyüklüğünü görüyoruz, yıldızlara bakıp, aman ya Rabbim ne büyüksün sen, ey Allah'ım ne büyüksün diye tefekkür ediyoruz, şimdi bakın, bir başka açıdan güneşe bakmamızı istiyor Allah, Göklere doğru kafamızı yükseltmemizi istiyor. Buyurun beraber Hüdü suresinin 6. ve 7. ayetini dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mem min dabbetin fil ardı illa ala'llahi riskuha. Dabb Ayakları ile tıpış, tıpış yürüyen mahluk demek. böcek, sivrisinek, at, deve, ayakları ile yürüyen küçük mahlukat, büyük mahlukat demek. canlı. O me'min debetin fil ordu, şu dünyada ne kadar debet yani canlı mahlukat varsa, haşarattan deveye kadar illa Allah'ı rızkıha. Hepsinin rızkının kefili Allah'tır. Ve ya'lemu mustakarraha. O hayvan yorulunca nerede uyuklayıp kalıyor? Hepsini bilir Allah. Ve mustavda'aha. Ve hepsi ölünce hangi toprağın köşesinde, çakılın kenarında ölüp kalacak? Hepsini biliyor Allah küllün fi kitabı bin mübin. O şimdi 500 sene önce var olan, 1000 sene önce var olan, 4 milyon senelik fosil bulundu dedikleri şeyler, 4 milyon sene sonra fosilsiz kalacak mahlukat. Hepsinin kayıtları fi kitabı bin mübin. Hepsi bunların levhi mahfuzda kayıtlıdır diyor Hud suresinin 6. ayet projemizde ne ilgisi var haşeratın ama Rabbim ne buyuruyor ben sizin Rabbinizim bir gübre böceğinin rızkını kefil oldum nerede geceliyor hayvan onun planını biliyorum Üstüne bir at basacak ve ölecek hayvan. Mezarının yerini biliyorum. Öyle bir Allah'ım. Ve bunu lehf-i mahfuza kaydettim. Tezadüfen değil. Ey kullarım. Siz benim projemde olursunuz da hesabımda olmaz mısınız? Soruyor Allah. Bazı sorular açık sorulur. Bazı sorular da mümin basiretine sorulur. O mâ min dâbbetin fil ardı illâ alâllâhi rizkuhâ. 6. ayeti Hüdü suresinin 7. ayet ve uvellezî halakas semâvâti vel ard şimdi gübre böceğinden haşerattan geldik şu ayete bak 7. ayete ve uvellezî halakas semâvâti vel ard gökleri ve yeri Fi sitteti eyyâm 6 günde yaratan da o Allah'tır وَكَانَى عَرْشُهُ عَلَلْمَا O altı günde gökleri ve yeri, dünyayı yaratmadan önce de arşı, yani Allah'ın arşı su üzerindeydi. Ne demek bu? Neredeydi o su? Madem ki okyanuslar yoktu sonradan yarattı Allah, su neredeydi? Göklerde neredeydi? bunların cevabı ancak kıyamet günü öğrenilebilir. Fakat, şimdi şu hale bakınız arkadaşlar, Kur'an'ımızın, Kur'an'ın demiyorum, Kur'an'ımızın, göklere sığmaz azametine bakın. Haşerattan, böcekten, böyle gözle zor görülecek kadar tırtıldan, karıncadan bahsediyor. Bunların hesabının, kitabının, numaralarının, fişlerinin, kayıtlarının hepsinin levh-i olduğunu söylüyor. Günlük, potansiyel, rızıkları, fişlenmiş, hesabına yatırılmış. Nerede ölecek, gidecek böcek hepsini biliyor Allah. Küçücük bir böcek. Gözle görsen neredeyse görülmüyor. İhtiyar gözüyle görmüyor onu zaten. Gözlük takıp bakıyor bu nedir diye. Bir de, azametini rakamla beyan etmek zor olan gökler ve arkadaşlar coğrafyası iyi olan fizik bilgisi iyi olanlar bunu iyi düşünsünler bu bütün gördüğümüz şu hani gidiyorlarda uydu atıyorlarda işte bir ışık hızı ışık hızı yılıyla e, böyle gidiyor da öbür Yıldıza işte ışık hızıyla 500 sene sonra ulaşıyor filan. Bir şeyler anlatıyorlar ya bir hikayeler. Bunların hepsi birinci gök tabakasıdır. Bunun gibi 6 tane daha var. İnsanoğlu işte kaç milyon hızla şunu gönderiyor. 3 ay sonra yörüngeye yerleşiyor filan. Birinci gök tabakasının bir köşesine gidiyorlar. Kur'an'ımızın halakas semavati dediği şeyin biri bu. Bunun gibi altı tane daha var. İkincisi bunu kuşatıyor ama. Üçüncüsü ikinciyi kuşatıyor. Galaksiler, malaksiler ve birincinin oyuncakları. Arş bunların yedincisinin üstünde. Vesi'a kürsiyyuhu <Sessizlik> semavati vel ard budur. Dönelim Hûd suresinin altıncı ayeti. Haşeratın rızkı, dosyaları, ölüm yerleri, mezar, defin törenleri filandan bahsetmişti. Es semâvet vel Dediği ki bu insanlık birinci sema ile meşgulenüs. Birinci sema ve onun altıncı, altı tane daha var dışında üstünde Allah'ın arşı var, kürsü var. Bütün bunları... Niye yarattım biliyor musunuz? لِيَبْلُوَوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz bu yarışı kazanacak daha iyi görmek için. Uydu fırlatıp, oradan canlı yayını izlemek gibi bir şey diyeceğim de çok komik olur melekler beni iter atarlar meclisten diye korkuyorum. Bütün bu kainatın dev görüntüsünden, en küçük böceğe kadar Rabbimizin yaratma hikmeti vekum sizi sınamak için. Kafir kim mümin kim değil. Eyyukum mahsenu amela. Bu büyük yaratma planında bu projede en iyi kim olacak? Nesil olarak. Evet nesil olarak. Başka? Toprak parçasının insanları olarak. Başka? Hangi peygamberin ümmeti olarak? Allah sınayacak hiç çaresi yok. Dönüyoruz, bu ayetten Hüd suresinden çıkardığımız kuralı koyuyoruz. Bu kainatta, böcek diye tepelediğimiz en küçük şeyden, galaksi diye büyüttüğümüz, gezegen diye büyüttüğümüz şeylere kadar, her şey, benim nöbet tuttuğum yılda, mümin olarak, iman, amel, aşk ve Allah'a bağlılık heyecanımı ölçmek içindir. Ebu Bekir'le radıyallahu anh yarışıp yarışmayacak kıvama sahip olup olmadığımı görmek içindir. Nesiller arası bir yarıştır bu. Müminler arası bir yarıştır. Hocalarla cemaati arasındaki bir yarıştır. Şeyh'i ile müritleri arasındaki bir yarıştır. Şeyhler arasındaki bir yarıştır nefislerin boynuz güreşi yaptığı meydan değil boğa güreşi değil amellerimizin ihlasımızın cihadımızın teheccüdümüzün tesbihatımızın infakımızın amelimizin kudüs sevdamızın nesil yetiştirme sevdamızın kadınların erkeklere karşı erkeklerin kadınlara karşı Ey Yukum, Amela, hangimiz daha iyi kulluk yapacağınızın cihadıdır. Talebenin hocadan daha iyi olmak, hocanın talebe kadar genç olmak için uykusuz kalması vesaire, her türlü kıyas edilecek. Ey Yukum, Ahsenu Amela, sevdasındayız. Oma min dabbetin fi al-ard, veخلق السماوات والأرض Birleştir ikisini, لِيَبْلُوَكُمَيْيُكُمَحْسَنُ عَمَلًا Ana maksat bu. Bunun için yeryüzü var zaten. Demek ki, kalemimiz şunu yazıyor şimdi. Büyük küçük yok Allah için. En küçük haşerattan, en büyük gök cisimine kadar, her şeyi Rabbim benim yarışımı seyretmek için yaratmış. Bitti. Bu da benim çalışma boyutumu gösteriyor. Elbette ben En'am suresinin ayetine geçmeden, bir soru muhakkak oluşur diye zihinlerde, önceden cevap vereyim. Demek ki bu ayetlere göre, hep namaz kılmak lazım, hep oruç tutmak lazım, hep elinde silah cihad etmek lazım, teheccütte olunmak lazım vallahi yalan yalan böyle bir şey olmaz spor da yapman lazım evlenip 40 gün 40 gece zararı yok balayı yaşaman da bir sıkıntı yok onu da yapman lazım Karun'u çırak olarak çalıştıracağın kadar mal da biriktir senin olsun ama de. Be ile semavatı birleştiren Allah var ya. Küçücük Gözde zor görülecek kadar küçücük böcekle ışığı bize 5 milyon senede gelmiş olan koca yıldızı bir potada birleştirdi ya Allah. Sen de kulluğunla yatak odanı, sporunla imanını, arkadaşlığınla arkadaşlarınla çay içmekle Hatta dondurma yemekle, hatta gezmeye gitmekle, hatta kara karda kaymaya gitmekle, hatta hatta karda güreş yapmakla Kur'an'a teslimiyetini birleştir. Göklerle böceği birleştirdiğinde Allah "Liyeblu vekum eyyukum ehsenu amela" çıktığı gibi sen de bundan en güzel kulluğu çıkar. Arkadaşlarınla karda kay, çay iç, karpuz yeyin. Allahu Ekber diye ezanı duyunca ağır dağı yerinden kalkmış gibi kalk yerinden en güzel ameli yapmış ol. Dünya lezzetleri kulluğa mani olsaydı hanımlarıyla yatıp kalkan hayatında dokuz evlilik yapan Ömer bin Hattab cennete bile giremezdi. Dokuz kere evlenmiş Ömer bin Hattab radıyallahu anh var önümüzde. Ondan belki iki kat fazla evlenmiş Ali bin Ebi Talip var ne yatak odası, ne dondurma, ne karda kayak yapmak, ne arkadaşlarla şöyle bir saat neşelenip, yemek yemek, yemek köfte yemek, Allah'ın bu en iyi yarışı kazanan, en iyi kullarından biri olmaya engel değil. Engel olsa onlar bu yarışta sıfır puanla bitirirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Bu açığı unutmuyoruz. El-En'am suresinin, yüz 65. ayeti meydanı biraz daha büyütüyor. Aminullahim ne şeytanın radim. Wuw al-ladhi jalekum khalaif al-arz. Wrafag bagdakum fuk bagdun derjat. Diye bluakum fi ma ataakum. Inna rabbak siri al Önceki ümmetleri kaldırıp onların yerine sizi getiren Allah'tır Orta Asya'dan göç edip gittikleri için Orta Asya boşaldığından sizi getirmedi Allah Kaldırmayı Murad etti gerek yok bu Yahudi milletine dedi Hristiyanları getirdi Hıristiyanların da bu işi yapmayacağı anlayışın yarıştan döküldüler. Doping yaptılar. Yarıştan kaldırdı Allah onları. Nasıl doping yaptılar? Kitabıyla oynattılar Allah'ın. Kırpıp kırpıp ayetleri bedavadan yarış kazanmaya kalktılar. Allah da bunu kabul etmedi. Yahudiler daha fenasını yaptılar. Kitabın özüyle tamamen oynadılar. Onları da kaldırdı Allah. Kur'an'ımın harfine dokunulamaz diyen ümmeti Muhammed'i getirdi. وَوَوَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ bir de şimdi de sizi Allah rızıkta yaratılışta siyah beyaz olarak yani yaratılış tarzınız olarak rızık olarak pazu kuvvetiniz olarak kafa yapınız olarak ilim olarak sizi farklı farklı bir kategorilerde yarattı Allah. Kimi çok iyi kafası çalışıyor kiminin çok iyi bileği çalışıyor. Kiminin yüzü parlak, kiminin kalbi öbürününden daha parlak, derisi siyah olduğu halde, farklı bir atmosferde, bir çay bahçesi değil, dünya bahçesi gibi Allah sizi yarattı, farklı farklı potansiyellerle liyebulu vakum fiime tekum. Bu ümmete verdiği şeyleri ne yaptığınızı görmek istiyor Allah. Önce Muhammed Aleyhisselamı verdi size şeref olarak coğrafyasından matematiğine kadar dünyanın en büyük bilgilerini size verdi Allah, şimdi ne yaptığınızı görmek istiyor. Ama bu ayetin devamı çok ürkütücü. İnne rabbeke seri'ul ikab. Bütün bunları verdi Allah, görmek istiyor. Ama bilin ki Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Asırlarca beklemez sizi. Beklemez. Kaldırırsan hilafeti, 5 asır sonra sen getireceksin diye seni beklemez. En mülhit kullarından birine, onu yeniden hiya etme vazifesi verir. Sen gafil gafil uyursan. Ve innehu gafurur rahim, tövbe eden nesilleri de affeder. Çok gafurdur çünkü. Rahimdir de, eski hatalarını görmez bir daha. merhamet de muamele buldur. O zaman, bu el-En'am suresinden ne çıkarıyoruz? Aslında biz, Peygamberimiz geldi de Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde de bize bir rol biçildi de o rolü oynuyoruz. Bu çok küçük bir bakış. Biz Adem'den Adem Aleyhisselam'dan beri büyük bir projenin bir bölümündeki büyük bir yarıştayız şu anda. Bunun için canım peygamberim benim. Ne olursunuz çoğalın da ben övneyim kıyamet günü diyor. Bunun için çoğalın ve ben övüneyim diyor. Çünkü o da peygamber de olsa, kendinden önceki on binlerce peygamberle yarış içerisinde. Bu yarış belki muhtevasında haset olan bir yarış değil. Ama Allah'ın nübüvvetini en iyi yaşatmış bir insan olarak dirilmek istiyor kıyamet günü. De öyle olacak biiznillah. El-En'am suresinden de bu notu alıyoruz. Şimdi dönüyoruz. Bütün bu anlamları Maide suresinden bir kere daha toplu bir şekilde okuyoruz. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Çünkü bütün bu ayetlerde zaten zikredildi. Şimdi bugün çokça karşılaştığımız bu yarışta kendileri doping yaptıkları için veya Sahtekarlık yaptıkları için yarışın dışına itilen Yahudiler ve Hıristiyanlar kendileri şeytanın oyununa gelip yarışın dışında kaldılar. Allah onları yarışın dışına itti. Ama Kur'an, Peygamber aleyhisselamın üzerinden bizi ikaz ediyor. Bu yarış dışı kalanlar, sizin de yarış dışı kalıp, Hani kimse yarışamadı bari ödül üç kişiye paylaştırılsın gibi bir mantığa gidecekler dikkat edin diyor. Dolayısıyla hiç kimse Avrupa'nın, Hristiyanların ve Yahudilerin günün birinde insan hakları veya benzeri bir değer etrafında ortak bir zeminde buluşabileceğimizi zannetmesinler. Onlar çok güçlü olduğu zaman müminler bu teslimiyeti gösterirler. Kaybettiği zaman müminler bu gücü ya da kendilerinde de nispi olarak bir güç hissettiklerinde asıl sevdalarına yani bizim kaybettiğimiz yarışı başkası da kazanmasın. Biz projenin dışına itildik kimse bu projeyi başaramasın deyip adeta Allah'tan intikam almak isteyeceklerdir. Bugün Avrupa'nın kuyruğuna takılanlar, Yahudilerde bir menfaat umanlar, Yahudilerin bilimde şurada burada ileri gittiği safsatası ile kendisini gevşetenler, aslında Yahudilerin ve Hristiyanların adeta Allah'tan intikam, ellerindeki nübüvvet şerefinin, kitap şerefinin alınmasına karşı, şeytanın intikamınızı alın, dayatmasına alet olmuşları beğenir durumda olacaklardır. Maazallah. bizimle bu ümmette toplu bir teslimiyet hiçbir zaman olmayacak. Ama içimizden bunun gafletine düşüp, bu hastalıkla mağlup olanlar olabilirler. Allah nesillerimizi bundan muhafaza buyursun. Maide Suresi'ni dinliyoruz. O enzelna ileykel kitabe bil hak Sana tam anlamıyla bir kitap indirdik ey peygamber Kur'an. Musaddikin li ma beynehi dehimmel kitap Ondan önceki kitapları o haber veriyor. Ondan öncekileri haber veren bir kitap indirdik sana biz ve muheyminen alay O kitaplara karşı da ağırlığı var bu kitabın. Yani sadece onlar da doğrudur demiyor. Onlar benim diyor artık. Ve Muhemin Ali. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ Allah. Allah'ın sana Kur'an'da ne emri varsa o hükmü versen. وَلَا تَتَّبِعَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مْنَ الْحَقِّ Onların sana biraz da bizi kolla teklifine sakın yanaşmayasın. Şimdi dikkat Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Bu ayetlerin ne ilgisi var projemize? Devamını okuyoruz. Likullin caalnâ minkum şeriaten ve minhâce. Biz hepinize ümmetler olarak bir şeriat ve bir kanun vermiştik. Onlar kendi şeriatlarını imha ettiler. Şimdi sizin şeriatınızın zamanıdır. Tamam mı? Ve lev şâ Allah lec'alekum ümmeten Dileseydi Allah Yahudi, Hristiyanlık ve Müslümanlık olmazdı. Tek ümmet olurdunuz. Böyle dilemedi Allah. Yahudiliği koydu kaldırdı. Hristiyanlığı koydu kaldırdı. Şimdi Müslümanlık getirdi. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي Unutmayın. Size verdiği şeriatı ne yapacağınızı görmek istiyor Allah. Onlar yarışın dışına itildiler. Bunun intikamını almak isteyecekler. Dikkat edin. Sakın tuzağa düşmeyin. لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ İLَ Siz Allah'a giden en iyi ümmet olun İlallahi marci'ukum cemi'an Hepiniz nasıl Allah'a geleceksiniz فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَغْتَلِفُونَ Ve Allah sizin tartıştığınız şeylerin gerçek cevabını verecektir size 50. ayete kadar bu devam ediyor ayetleri Fazla derinleştirmesine inmeyeyim. Ama Maide suresinin bu ayetleri, 50. ayeti, 46'dan 50'ye kadar olan, bu ayetleri, değerli kardeşlerim, meselemizin basit bir Avrupa meselesi olmadığını, basit bir İsrail diye bir sıkıntımızın olmadığını, ve asla onu dert etmeyeceğimizi, ama kendileri Allah'ın rahmetinden kovulmuş, ellerinden kitap alınmışları şeytanın, asırlardan beri ümmeti Muhammed'in de elinden kitap, alınması için kışkırttığını söylüyor bu ayet Ve bizzat peygamberine Allah Teala etti تتبع onların arzularını dikkate almayasın" buyuruyor. Sakın ha onlara önemsemesen. Dolayısıyla bugün Hafız, Hafız kardeşim, Hafız efendi, 10 sayfadan giden nur topu yavrum benim. Ey medreselerde emsile okuyan talebe Ey Bukhari'den 10 hadis ezberleyen canım, gözüm, kardeşim, ciğerim benim. Sakın hafızlık yapıyorum deme. Sen İmam Atip talebesi değilsin. Sen hafız filan değilsin. Bu ümmetin başında Resulullah bulunan projesinde aleyhissalatü vesselam, Allah'ın sancağını, kitabını Yahudiler ve Hristiyanlar gibi Paraya, maddeye, diplomaya teslim etmeyen mücahidisin. Bunun adı hafızlık değildir. Sen Kur'an kursu talebesi değilsin. Yahudilerin ve Hristiyanların terk ettiği cihat meydanının mücahidisin sen. Hadis ezberlemiyorsun. Hadis değil bunun adı. Resulullah'ın sancağını yere düşürmemektir adı bunun. Bukhari... Müslim, i̇bn Mace, Nevevi, Münziri denen adamda, senden önce bu sancağı şerefiyle taşıyan Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Sen, kız Kur'an kursunda ilmal okuyan talebe olamazsın. O değil senin adın. Sakın Yahudilerin düşürdüğü bayrağı, Hristiyanların terk ettiği cepheyi sen terk etmeyesin diyor Allah Maide suresinde yoksa liyebluvekum fîmâ etâküm ha. Ha. liyebluvekum fîmâ etâküm Yahudilerden ve Hristiyanlardan aldığı sancağı sana vermişti Allah sen ne yaptın bu sancağı kime teslim ettin bunu da not olarak tutuyoruz hafız değil adımız hadis ezberlemiyoruz, ilmihal okumuyoruz, burası Kur'an kursu değil, burası, Allah'tan aldığı davayı, Hristiyanlar gibi, Kudüs eteklerinde, Yahudiler gibi, satmayacak, ölüp, ölüp, ölüp, bin kere dirilse bile, bu davasından tabiz vermeyecek, ümmeti Muhammed'in asiyesisin sen, Meryem'sin sen, Allah'ın izniyle, sen Mus'ab'sın, übe ibn-i bu zamanında yaşayan, inşallah, Maide suresinin, bu ayetini, hiç unutmuyoruz, bu savaş, dinler arası, bir savaş değil ki, dinler arası diyalog bunu toparlasın, biz dinler arası yapmıyoruz, Rabbimizin, lanetine gark ettiği, onların yerine bizi getirdiği bir ümmetiz biz kim oluyor da masada onunla diyalog yapacağım ben yok ki tedavülü yok tuzaklara dikkat ediyoruz kaybettiğimiz şeye çok dikkat ediyoruz ve Beled El Beled suresini okuyoruz kardeşler Niye okuyoruz biliyor musun? Her ayet kümesinden, grubundan bir not yazıyoruz da, şimdi de yazacağız ki, başta Muhammed bin Abdullah, sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, Ebubekirler Bekirler, Übey ibn-i Keabler, Halid bin Velidler, Ali bin Ebi Talipler, Abdullah ibn-i Mesudlar olmak üzere, Ebu Hanifeler olmak üzere, Allah'ın, hiçbir kuluna, Madem bizdensin yüzde yirmi indirim vaadi yoktur. Kooperatif üyelerine yüzde otuz indirimli satılabilir buğday ama dava sahiplerine daha pahalı verilir. Tam aksine. Çünkü bu buğday değildir. İndirim isteyen Yahudileri lanet edip attı Allah. Hristiyanlar evrak üzerinde oynamaya kalkışlar Allah onları da attı. Dallin diye Her namazın her rekatında Her fatihada hatırlanıyorlar Gafletlerinden dolayı La <Sessizlik> uksimu bihadel beled La uksimu bihadel beled. Bi beled Ve ente Ve validin ve ma Ey peygamber senin de içinde bulunduğun, bu büyük Mekke'ye yeminim olsun. La uksimu bihazel beled, bu şehre yeminim olsun demektir. Allah buyuruyor Celle Celal. Ve ente hillun bihazel beled, ve ente mevcudun fihazâ, bu, bu şehirde sende varsın demek. Ve senin içinde bulunduğun, ve bunun içinde değeri yücülmüş bulunan, Mekke'ye yemin olsun ey peygamber, ve validin ve mâ veled. o sizin doğup büyümenize sebep olan, babanız Adem'e, ve onun bütün çocuklarına, böylece tenasül yoluyla, yeryüzünde insan sayısını çoğaltma kudretime yemin olsun, Mekke, Kabe'mizin bulunduğu yer, Kabe'mizde nübüvvetle şereflenen Resulullah'ımız ve insan neslini büyütme çoğaltma kudretini gösteren Allah'ımız bu büyük azamete yemin olsun yemin ederim ey kullarım لَقَدْ el الْاِنْسَانَ fi كَبَتْ insan için yazdığımız kader meşakkattır çok zor bu işler filan değil biz insanı meşakkat içinde yarattık. Yaratırken meşakkat çektik değil, insana meşakkatı kader olarak yazdık biz. Dolayısıyla projemiz, bir kooperatife üye olmak, bir derneğe üye olup indirim kartı almak değildir. Proje elemanı olunca, uykuları feda etmek, Zevkleri teğet geçmek bir olan meşakkati ikiye çıkarmak demektir. Laqad halaknal insane fi kebet ilk insandan son insana kadar insanı yaratan Allah'ın insanın en şereflisi olarak yarattığı Muhammed Aleyhisselam'a söylediği sözdür. Ona bile Allah ki ve ente hillu fi hadzal yani sen bu halalet bu şehirde bulunmakla şehir şeref kazanıyor. Sen de bu şehirdesin, mevcutsun burada. Veya bu şerefe şeref herhangi yani biriniz öbürüne, öbürünüz birine şeref oluyor. Bu azamete rağmen laqad halakna'n insane fikebat. Biz insanı meşakkatle yarattık. Meşakkat kaderidir insanın. Evet. Dava elemanı olmak Kelepur hayat sahibi olmak değildir. Şeyh'in cübbesinin altından cennet çiçekleri koklanmak hayaldir. Şeyh'in teheccüdünden vesairesine kadar meşakkatlerine ortak olmaktır müritlik. Kelepur'den şeyhten kurtarmak değildir. Alimin dizinin dibinde oturmak, alimin meşakkatini emmektir. Cihada katılmak ordunun gücünden istifade etmek değildir. Ordunun gücünün ağırlığı altında ayak olmaktır, merdiven olmaktır. Ümmeti Muhammed Allah'ın yeryüzündeki en hayırlı, en büyük son projesidir. Elbette böyle büyük bir projeye nasıl anlatılır? La ukusimu bihedel beleddi. وَاَنْ تَحِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدْ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا <كَبَدْ> Yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun, insanı meşakkette yarattık. Kelepur beklentiler, İslami romanlarda, İslam'da değil, İslami romanlarda. Buradan El-Bakara suresinin 156 ve 157. ayetine gidiyoruz. Farklı derslerde defalarca bu ayeti okuduğumuz için, burada ve ders birinci dersimizin başında da bu ayeti okuduk. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Rabbimizin vaatleri Kur'an'ındır Dolayısıyla dışarıdan bir vaade gerek yok. Kimsenin bize ilave bir vaat yapmasına gerek yok. Müjde vermesine gerek yok. Buyurun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ sizi muhakkak sınayacağız muhakkak sınayacağız İki kere tehdit ederek muhakkak muhakkak diyen bir ayettir bu sizi sınayacağız korkutarak açlık mal eksikliği ölüm endişesiyle tehdit ederek sınayacağız sizi sen bu sınamalarımızda sabırla direnenlere, müjdeyi ver, öbeşşir-i sabirin, ama bu ayetten aldığım yer neresi, onlar, her bir sinemamızı gördüklerinde, si siyasette, ticarette, ziraatta, sosyal yapıda, psikiyatik sıkıntılarda, aile içinde, aile dışında, nerede Allah, mümin kulunu, لَقَدْ خَلَقْنَا insane fi كَبَدُّ Tecellisi olarak sınamaya kalkarsa inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyen kulları müjdele ey peygamber. Çocuğun öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Seçim kaybettin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hırsız malı almış. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mümin mümin Âmentü billahın tecellisi. alim ke aleyhim salavatum min rabbihim ve rahme. Ve asıl kazananlar bunlardır. O zaman bu ayetinde notunu tutuyoruz. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Bizim her türlü ödemeyi tekeffül eden şirketimizin adresidir. Her türlü ödemeyi tekeffül ediyor. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suresinin 30-31. ayetinde Neden Suriye'de Müslüman gruplar birleşemiyor? Neden kafirler her attıkları adımda bir santim öne gidiyorlar, müminler iki metre geri geliyorlar sorusunun cevabı var. Neden kafirler güçlü gibi görülüyor? Allah'a dayanan müminlerin zafiyet gösterdiği ortamlarda. Cevap: Velau neşâu le Ey peygamber, senin bir sürü düşmanın var ya. Biz eğer dileseydik Onları alınlarından, konuştukları sözden sana tanıtırdık biz. Düşmanını sen yürürken anlardın. Ey kafir, gel buraya bakayım derdin. Vallahü alemu ameleküm. Ama Allah sin çalışmanızı görmek istiyor. Düşman Müslümanı görünce kaçarsa, Müslüman nerede çalışacak? Niye Allah kafirleri hep bir adım öndeki gibi gösteriyormuş? 31. ayeti Muhammed Suresi'nin Ole neblu sizi sınayalım. hatta na'lem el mucahidina minkum ve's sabirina ve ve sizden cihat kalitesinde iş yapanları görmek istiyoruz. Bu kadar. Cihat kalitesinde iş yapanları göreceğiz ve sonuçlara bakacağız. وَنَبْلُوَا ve اَخْبَارَكُمْ ve Sizin sonuçlarınızı izleyeceğiz. Kardeşlerim, hoca olmaya gerek yok bu dinlediğimiz ayetlerden. Rabbimiz bir proje yürütüyor ve bizi eleman olarak tutmayı murad etmiş. Anlaşılmıyor mu? Niye düşmanlarını gizlemedin Muhammed aleyhisselamın? Hem de surenin adı Muhammed suresi aleyhissalatü vesselamın. Niye bu düşmanların kimi münafık, kimi müşrik, kimi ne olarak gizli kaldı? İsteseydi bunları damgalardı Allah. Ama sonuçları görmek istiyormuş Allah. Cihat düzeyinde amel eden kullarını görmek istiyormuş Allah. Bu ayette not tuttuğumuz deftere şunu düşüyor. Bizim gördüklerimiz değil, Allah'ın gördükleri her şeyi gerçekleştiriyor. Allah da bize göstermiyorsa, bizim için göstermiyor. Sonuçları önceden gösterse Allah biz çalışmazdık ki. Ali İmran suresinin kardeşlerim, ve Tevbe suresinin ayetlerini, Ali İmran suresinin 186. ayetini, Farklı seferlerde bu derslerde okuduğumuz için sizin okumanıza bırakayım. Tövbe suresinin 16. ayeti de yaklaşık aynı manayı ihtiva ediyor. Bu bahsettiğim konulara ihtiva ediyor. Onu da okumuyorum. El-Ankebut suresinin 1-2-3. ayeti ise bütün bu söylediklerimizde Allah'ın adaletinin nasıl tecelli edeceğini anlatıyor ne buyuruyor? İnsanlar iman ettiklerini söylemekle kabul göreceklerini mi zannediyorlar? Biz öncekilerin hepsinin imanını test ettikte sizinğini mi test etmeyeceğiz? Ey ümmeti Muhammed. Öncekilerin imanı test edildi. Tevrat'tan faiz ayetlerini kabul etmedikleri anlaşıldı, kovuldular. E, öbürleri papazları ilah edindiler onlar da kovuldular siz ümmeti Muhammed olarak biz varız bu projede dediniz diye tamam madem varsınız doğal üyesiniz siz mi diyeceğiz demeye geliyor ayet el suresinin bu ayetleri o zaman el ankebu suresinin ilk dört ayeti için not tutuyoruz. diyoruz ki önceki ümmetlerin girdiği cennete gireceğimize göre önceki ümmetlerin girdikleri imtihana girmek zorundayız. Bir gariplik yok. Bir terslik yok. Bilakis adaletin tecellisi var. Burada kardeşlerim, keşke vaktimiz olsa Allahu Teala'nın ilk yarattığı insan Adem Aleyhisselam'a bu imtihanı, bu sınamayı nasıl uyguladığını görsek. Keşke vaktimiz olsa da İbrahim Aleyhisselam'ın bu imtihanı nasıl yaşadığını görsek Yunus Aleyhisselam'ın nasıl büyük bir imtihana tabi tutulduğunu görsek mesela bütün vakıf kurucuları dernek kurucuları bir caminin derneğinde görev alıp hala istifa etmeyenler bu görevi yapamıyorum diye bir mahallenin camisinin imamında ümmeti Muhammed'in peygamberinin makamından maaş alanlar bir Kur'an medresesinde çocuklara Allah'ın kitabını öğretme derdine düşüp de hala Kur'an sevdalısı nesil yetiştiremeyip ama maaş almaya devam edenler. Bizim gibi bir mikrofonun karşısına geçtiği halde hala Allah'ın şeriatına hayran nesiller yetiştiremeyenler. Yunus Aleyhisselam'ı Kur'an'da okumak zorundadırlar. Yunus aleyhisselam ki Allah'ın 25 seçtiği peygamberinden biridir. 10 binlerce peygamberin arasında seçilmiş bir peygamberdir. Lanet etti ümmetine kahretti bunların adam olacağı yok dedi. Ninova denen yerde bugünkü Suriye'de kalabalık bir nüfusun olduğu bir şehirden lanet etti gitti. Lazikiye büyük ihtimalle Lazikiye sahili denen yerde oturdu. Böyle yani insan yorulur da sahile gider de bankların üstünde oturur da bir denizi, öyle bir denizi seyrediyordu bir yolcu gemisi geldi atlayayım ben de bu gemiye gideyim bu lanetli şehirden dedi ama ne yaptı görev yerindekilere küstü tayinini isteyecekti az kalsın işte tayinini istedi diyelim hani adam olacağı yok bunların ya derse çalışmıyorlar akşam ödev veriyorsun sabahleyin 5 sayfa ezberleyip gelmiyor Kur'an'dan diye ben mizahen benzeteyim ama onunki başka tabi. Sonra meğer ki Allah bunu ağır bir imtihan alacakmış. Bildiğiniz mesele denizde dalgaya tutuldu gemi. Yunus Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Dalgaya tutuldu ve Yunus Aleyhisselam'ın da bulunduğu gemi batma tehlikesi gösterdi. Bu batma tehlikesine karşı demişler ki çok kalabalık yolcu var. Yolculardan birini atalım yo hafiflesin gemi batmasın. Kura çekmişler Yunus Aleyhisselam'a çıkmış kura Atla demişler atmışlar bunu denize allah Teala bunu Yunus diye bildiğimiz balığın yutmasını sağlamış O balığı başka bir balık yutmuş Karanlığın dibi denizin dibi karanlık Balığın karnı karanlık karanlık karanlığına düşmüş Ve ne diyor Le fenâdâ fizzulûmâti Karanlıklar içinden bize seslendi Allah ilah illa ente senden başka hiçbir ilah yok seni eksikliklerden ederim Allahım inni kuntu minaz zalimin anladım ben çok büyük bir hata ettim Rabbim görev yerini terk ettim festecebne ale kabul buyurduk duasını demek ki akıl edip de Rabbim ben cahillik ettim demesiydi. Orada kalacaktı. Perişan olacaktı. Erken uyandı. Rabbi nidasını kabul buyurdu. Balık bunu fırlattı. Denizin içinden fırlattı. Bir kabak bahçesine düştü. Bildiğimiz kabak çırılçıplak kalmış. Elbisesi herhalde asitten çürümüştür balığın midesinde. Nasıl oldu bilmiyoruz. Orada hasta, bitkin bir vaziyette günlerce yattı, iyileşti. Acilen tekrar görev yerine döndü. Herkes yahu bu neydi, ne oldu macerayı öğrenince istiğfar ettiler. Kur'an'dan öğreniyoruz ki yüz bin civarında da bir nüfusları varmış. İlk defa ve son defa bir peygamberin kavmi baştan sona iman edip tövbe ettiler. Şimdi... Yunus aleyhisselam gibi bir peygamber, Efendimiz ne buyuruyor? Yunus benim kardeşimdir diyor. Şerefe bak sen, şerefe bak. Ama o bile, ya olacağı yok bu işlerin sözünün bedelini çok ağır ödedi. Seçilmişlik, proje mümini olmak, istediğin zaman bırakıp gitmeye engelmiş demek ki. Bırakıp gidersen, Balığın karnından başka sana sığınacak bir yer yok o zaman. Rabbim bu seçilmişliğin ağırlığını şeref olarak taşımayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.